ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Erol Bey. Günaydın Erol Bey. Günaydın. Evet bugün... GDO'lu ürünlerin ve gıdaların durumu konusunda evet. bizi Aha. biraz aydınlatır mısınız lütfen? Geçen konuşmamızda siz evet. GDO'lu ürünler konusunda konuşmayı talep etmiştiniz. Evet, o gün tabii vakit olmadı. Evet. Şimdi GDO'lu ürünler konusunda şöyle bir başlangıç yapalım. Bildiğiniz gibi dünyada açlık sorunla çare olarak e, GDO'lu ürünlerin yüksek düzeyde verim alındığından bahisle e, açlığa çare olabileceği vesaire e, konusunda kamuoyunda ve dünya kamuoyunda tartışmalar yapıldı. Bu ürünlerin çoğu aslında bu daha sonra bunun bir şehir efsanesi olduğu da ortaya çıktı. E, GDO'lu ürünler genellikle... Bakterilere direnç geni veya kullanılan çeşitli ot ilaçlarına karşı direnç taşıyan genlerin bitkilere aktarılması süretiyle üretilen ürünler oluyor. Daha çok patates, pamuk vesaire gibi ürünlere şimdilik gen aşıladılar. Tabi bunlar da bu yeni bir teknoloji. Bu teknolojinin yeni olması sebebiyle de Sonuçlarının ne olabileceği konusunda bilimsel anlamda ciddi şüpheler var. Ee, biz bunu hukukta ihtiyat ilkesiyle karşılıyoruz. Evet. Ee, yeni bir teknolojinin e, getirdiği bazı şeyler konusunda ileride e, yarattığı geriye dönülmez sonuçlar sebep oluyorsa e, hukukta ihtiyat ilkesi devreye giriyor ve e, bunun... E, ee, üreticisi o geni kullanan veya o teknolojiyi kullanan kişinin kişiden veya kurumdan e, beklenen şey oluyor. E, bunun ...tamamen zararsız olduğunu, böyle bir riski yaratmayacağını ispatlaması bekleniyor. Şey, e, ispat hükü tersine dönüyor. İspat hükü tersine evet. ilkesi derken de yani herhangi evet. bir şekilde zarar gelmesi evet. ihtimali Riskin, varsa, bir evet. risk varsa muhakkak... Evet, risk varsa ve bu risk ileride geri dönülmez sonuçlara sebep olacaksa, olabilecek durumdaysa... ...ve şu anki bilimsel bilgimiz bunun öyle veya böyle olacağını... ...açıklamaya yetmiyorsa... ...ihtiyat ilkesi devreye giriyor bu konuda. Evet. Şimdi Hı. genetik... ...ürünlerde de özellikle bizim kullandığımız... ...tarımsal ürünlerde de böyle bir... ...tehlike mevcut. Bilindiği gibi sigara... ...kütün Amerika'dan... ...Avrupa'ya geldi fakat... ...tehlikesi ne kadar zararlı oldu... ...ancak işte bu son 50-60-70 yılda... ...öğrenilmiş oldu. Yani bir şeyin şu anda herhangi bir zararın gözükmesi bundan sonra da hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu da bilimsel bir düşünce. Evet. Şimdi bizim ülkemize bununla birlikte e, 2009 yılında biz duyduk herhalde yanılmıyorsa ilk defa. Daha öncesi de olabilir. Bazı genetiği değiştirilmiş e, Mısır özellikle Mısır'ın girdiğini, bunun işte bebek mamalarında kullanıldığını basından duyduk. Fakat bakanlık bunları sürekli e, yalanladı. Ee, bizim bu konuda açtığımız bir dava da var. E, aynı şekilde e, bakanlığın ülkeye yasak olmasına rağmen e, genetiği değiştirmiş Mısır'ın girmesini engellemediği, bunun çocuk mamalarında kullanıldığından hareketli bir dava açtık. Ama davamız başarısız oldu Ankara dava Mahkemelerinde. Üstelik yani e, TÜBİTAK, MAM Teknoloji Grubu'ndan bazı doçent, ülkeye bu türden özellikle GDU Mısır'ın girişini saplandığına ve doğrultusunda açıklamalarına rağmen böyle bir olayla da karşılaştık. Ne gerekçeyle mahkeme? Gerekçe mahkeme tabi zorla, çok zorlandığı için gerekçe göstermedi. Yani kendilerince hukuken tatmin edici değil. Yani gerekçe denilebilecek bir gerekçesi bile yok. Fakat e, idarenin bu konuda bir kusuru bulunmadığı yönünde genel geçer bir cümleyle şey kapadı. E, davayı kapadı. Yoksa tuvardaki şey e, devletin bir olan TÜBİTER'ın tespit ettiği bir olaydı. Fakat bunu da görmezlikten geldiler. E, geçen gün gazetelerde bir haber vardı. E, pirinç yakalanmış. Genetiği değiştirilmiş. Bakanlık reddetse de e, kendi izin vermediği şey girişler, ülkeye girişler devam ediyor. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız genetik genetiğiyle oynanmış gıdalarda esas sorun şu bence gerçekten belirsiz bir durum var yani ileride nasıl bir sonuca yani hep sonuca sebep olabileceği şu anda görülemiyor bazı bilim adamları evet diyorlar böyle bir tehlike mevcut en azından belirsizlik var diğerleri diyorlar hayır efendim bu da öyle bir şey yok fakat asıl olan şu eee genetik genetiği değiştirilmiş ürünleri kullanmaya başladığımızdan bu yana geçen süre belki de bunların zararları konusunda yeterli bir süre değil ortaya çıkması konusunda. Şimdi bu konu tartışılıyor. Dediğim gibi bunu ihtiyat ilkesiyle hukuk karşılamaya çalışıyor. Fakat bizde bu konuda yeni kurulmuş bir GDO ile ilgili kurul var. Avrupa'da bu olay daha çok Başlangıçta EFSA kanalıyla rafa çıkmadan önce izin alınıyor. Ürünü geriye doğru izinli alınmış, lisans almış ürün, raftaki ürünü geriye doğru takip etmeniz mümkün oluyor. Eğer e, daha sonra yapılan bir çalışma bu rafta lisans alıp rafa çıkmış ürün konusunda e, herhangi bir ülke, Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinde yapılmış bir çalışma bunun arasında e, zararlı olduğu, çalışma sonuçlarının tam bilimsel gerçeği yansıtmadığını ciddi bir şekilde ispat ederse bu sefer ürünün raftan toplatılması dahi söz konusu olabiliyor. Yani ürün raftan topla kendi ülkesinde e, o izin askıya alınıyor. Bunu iddia eden ülkede ve ürün raftan toplatılıyor. Evet. Ee, daha sonra gerçi bunu o ülke ispatlamak zorunda. Buna dayanarak işte bazı e, Monsanto'nun bu mısır tohumları ile ilgili Almanya ve Avrupa Birliği'nin 8 ülkesi bunları en son yasaklama Kararı aldı ve yasakladılar evet, da. Yasakladılar. Böyle bir gelişme mevcut. Evet. Son araştırmalar da kuvvetle bu GDOların çok ciddi zarar verdiğini gösteren evet. ayrıntılı evet. araştırmalar da yapılmış. Onlar da evet, faaliyetlerimizi yapıyorlar. Tümör yaratıyor. Evet. E, Erol Bey maalesef kısa süremiz ve bitirdik bu seferde ama bunun devamını sürekli olarak zaten takip etmek ve konuşmak durumundayız. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor.